İlim Talebesinin Süsü Edep Murat Müslihan İslam dini edep ve ahlak dinidir. İslam gelmesiyle cahiliye dininde var olan bütün edepsizlikleri ve ahlaksızlıkları ortadan kaldırıp, yerine ahlak ve edebi inşa etmiştir. <gülüyor> İslam dini, insanın tepeden tırnağa her hususa karışandır ve hayatına karışmıştır yemesine, içmesine, giyimine, kuşamına, oturmasına, kalkmasına ve benzeri her şeyine belli bir edep ve düzen getirip, insanın ona göre hareket etmesini istemiştir. Edep, İslam dininin gerektirdiği ve talep ettiği bir ahlaktır. İslam'ın olmadığı bir toplumda edepten bahsetmek veya insanların edepli olmalarını istemek mümkün değildir. İçerisinde yaşadığımız toplumda İslam'ın olmayışı, İnsanların İslam'dan fersah fersah uzaklaşmaları, beraberinde edebin de kaybolup gitmesine sebep olmuştur. İlim talebesi, insanların kendisine değer verdiği ve örnek aldığı kişilerden bir tanesidir. İslami ilimleri okudukları için yaptıkları her şey, İslam'danmış gibi algılanıp ona göre hareket edilir. Selef, alimleri bir gemiye benzetmiştir. Rotası düzgün olursa, Beraberinde insanları kurtarır. Rotası yanlış olursa, insanları da beraberinde yanlışa doğru götürür. İlim talebesinin yaptıkları, sadece kendisiyle alakalı olmayıp, insanları olumlu veya olumsuz etki ettiği için, çok daha dikkatli ve hassas olması gerekir. Her şeyin en güzelini, en iyisini yapması gerekir. Çünkü insanlar, örnek aldığı kişilerin, ya yaptıklarının aynısını, ya da ona yakın olanını yapmaya çalışırlar. Edep, ilmin süsüdür. Şayet talebe edeple süslenmezse, okuduğu ilmin hiçbir kıymeti ve değeri kalmaz. İlim talebesinin dikkat etmesi gereken bazı edepleri kısaca açıklamak istiyorum. İlim talebesinin bilmediği veya tam hatırlamadığı, konuştuğu zaman hata yapma ihtimalinin olduğu konularda konuşmaması ve sorulan sorulara cevap vermemesi gerekir. Çünkü fetva bıçak gibidir, bir kere kesti mi, telafisi ya hiç olmaz ya da çok zordur. Sahabeden İbni Ömer radıyallahu an bilmediği konularda fetva vermez ve bundan mutluluk duyardı. Bir gün biri ona bir mesele hakkında fetva sormak için gelmişti. Adamı dinleyince, bu konuda bir şey bilmiyorum demiştir. Adam da yoluna gitmiştir. Adam daha birkaç adım uzaklaşmıştı ki, İbni Ömer sevincinden elini birbirine vurmuş ve, İbni Ömer'e bilmediği bir şey soruldu, o da bilmiyorum dedi demiştir. Yine onunla aynı asırda yaşayanlar, onun hakkında şöyle demiştir. Bir hadise ilave yapmak ya da onu eksiltmekten, Abdullah İbni Ömer'den daha fazla korkan, kaçınan başka bir sahabi yoktur. Bir ilim talebesi için normalde bu zordur. Özellikle bir ortamda bilmediği veya konu hakkında az bilgisinin olduğu sorular sorulduğunda şeytan hemen, sen böyle her meseleyi bilmiyorum dersen insanların nezdinde değerin düşer diye vesvese vermeye başlar. İnsan da fıtrat gereği kendisine değer verilmesini istediği için sorulan sorular hakkında bilgi sahibi olmasa da bir şeyler söylemek ister. Fakat şunu unutmaması gerekir ki önemli olan Allah'ın Subhanahu ve Teala'nın rızasıdır. İnsanların değil. İlim talebesinin büyüklerinin yanında hal ve hareketlerine dikkat edip edep dışı kabul edilebilecek davranışları yapmaması gerekir. Örneğin büyüklerinin yanında ayaklarını uzatmamalı veya bacak bacak üstüne atmamalıdır. Büyüklerine ismiyle hitap etmeyip abi veya amca demelidir. Kendisine söz hakkı verilmeden konuşmamalı, söz hakkı verildiğinde ise fazla uzatmamalıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Büyüklerine saygı, hürmet, küçüklerine de sergi göstermeyen bizden değildir. Ebu Davud. Hadiste büyük lafzı mutlak olarak kullanılmıştır. Müşrik, Müslüman hiç fark etmek sizin büyüklerine saygı göstermelidir. Süfyan İbni Uyeyne'nin yanında Abdullah İbni Mübareke bir soru soruluyor. O da cevaplamıyor. Süfyan İbni Uyeyye ondan cevaplamasını isteyince Abdullah İbni Mübarek şöyle diyor. Biz büyüklerimizin yanında konuşmaktan nehyedildik. Büyüklere saygı göstermek sadece ilim talebesine has olmayıp her Müslümanın yapması gereken bir ahlaktır. Fakat genelde bazı şeyler görsel olduğu zaman daha iyi anlaşılır. İlim talebeleri bunu fiili olarak gösterirlerse, insanlar da onları örnek alıp yaptıklarını yapmaya çalışırlar. İlim talebeleri bunu fiili olarak göstermez, sadece sözlü olarak söylerlerse, İnsanlara etki etmez. Aynı şekilde ilim talebesinin hocasına karşı da saygılı ve edepli olması gerekir. Hocasının yaşanın küçük veya büyük olması, ilminin çok veya az olmasına göre saygısını şekillendirmemesi gerekir. İmam Şafi, hocası İmam Malik için şöyle diyor. Malik rahatsız olmasın diye onun huzurunda muvattanın yapraklarını çok yavaş çevirirdim. Kişi hocasına karşı nasıl davranırsa talebelerinden de onu görür. İmam Şafi, hocasını bu denli düşünüp saygı gösterince, talebeleri de ona aynı şekilde saygı göstermiş. İmam Şafi'nin talebesi Rabi İbni Süleyman şöyle diyor. Şafi'ye olan hürmetimden, ''O bana bakarken yıllarca su içmedim.'' Talebenin hocasının yanında, imkan dahilinde dizüstü oturması edebe en uygun olan şekildir. Hepimizin bildiği Cibril aleyhisselam hadisinde Cibril aleyhisselam diz üstü oturup ellerini dizleri üstüne koyduktan sonra peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem soru sormaya başlıyor. Hadisin sonunda peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem o Cibril'di size dininizi öğretmeye gelmişti demesinden bunun dinden olan bir edep olduğunu anlıyoruz. Selef döneminde hocaya, hoca olduğundan dolayı saygı gösterilirdi. Bugünse hocalara ya hiç saygı gösterilmiyor, ya da hocaya göre saygı şekli değişiyor. Yani talebe, kendisine ders veren bir hocasının yanında çok saygılı ve edepli dururken, bir başka hocasının yanında çok saygısız hareketler yapabiliyor. Hocasının yanında izin almadan konuşması, hocası yanında olduğu halde bir ortamda sorulan sorulara cevap vermesi, Hocasına karşı çok rahat şaka yapması birkaç örnek olarak zikredilebilir. Hocadan hocaya saygı şekli değişiyorsa, bu ihlâssızlığın ve nifakın belirtisidir. Talebenin hiç vakit kaybetmeden bu konuda kendisini düzeltmesi gerekir. İlim talebesinin giyiminde de edebe uygun olması gerekir. İnsanlar tarafından kerih görülüp, hoş karşılanmayan giysileri kişinin giymemesi gerekir. Musa aleyhisselam edebinden, hayasından bedeninin bütün yerlerini gizler ve cildinden bir şey görünmezdi. Bir ilim talebesinin Musa'nın aleyhisselam, bu edebini örnek alıp kısa kol veya toplum içinde kapri gibi giysileri giymemesi güzeldir. Çünkü bunlar kişinin cildinin görünmesine sebebiyet verir. Yine üzerinde ne olduğu belirsiz resimlerin olduğu, yırtık pırtık olup, sokak serserilerini anımsatan kıyafetleri de giymemesi onun ahlakındandır. Allah Subhanehu ve Teala bizleri edebi şiar edinen kullarından eylesin. Amin. Bu yazı Tevhid dergisinin dördüncü sayısında yayınlanmıştır.